Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da diğer kamda canlı yayındayız. Damla Özler ve program ortağım Rolf Kösemen ile birlikte Ferel Kabil her zamanki gibi yayın masamızda. Ee, geçen hafta e, diğer kamda yoksulluk ve açlığı bitirmeye yönelik ya da azaltmaya yönelik kampanyalar üzerine konuşmaya başlamıştık. Özellikle de Oxfam'ın yayınladığı iki rapor üzerinden ilerlemiştik. Bu sene çıkan iki tane önemli raporu biri an Economy for yüzde %99 diye Hem Türkçe-İngilizce karışık bir halini söyleyeyim. Yani yüzde 99 için bir ekonomi, diğeri de "reward work, not wealth" idi. Yani e, işi ödüllendirin, e, refah, zenginliği değil. Her iki raporda da çok çarpıcı rakamlar vardı ve bu çarpıcı rakamlar bizlere özellikle Birleşmiş Milletler küresel hedeflerinin de ...hem eşitsizliği azaltmak on numaralı hedef... ...hem de bir numaralı hedef yoksulluğa son... Ee, ...bu iki hedefin ne kadar önemli olduğunu göstermişti. Ee, açlığa karşı yapılan kampanyalar... ...çok uzun yıllardır var. Sadece kampanyalar üzerinden konuşmuyoruz. Aynı zamanda Afrika'daki açlığa son için... ...oluşturulmuş e, süper gruplar... ...bunların gelirlerinin bağışlanması vesaire gibi. Fakat Oxfam'ın bu son iki raporu da... ...aslında çok iyi bilinen bir gerçeği... ...gözler önüne seriyor. O da sadece bağış kampanyalarıyla... ...bu işin sona erdirilemeyeceği hem eşitsizliği azaltacak... ...hem de e, herkes için e, olan yeni ekonomik modellerin kurulması gerekliliğiydi. Burada tabii ki hükümetlere de çok büyük bir görev düşüyor ve... E, ...bu görevle ilgili yine Oxfam'ın raporlarından birinde çok hoş iki örnek vermişler. E, dünya liderleri ne dediler ne yaptılar diye. E, Donald Trump'ın 2016 Oca... E, ...ocak değil çok özür dilerim... ...2016 Haziran'ında yaptığı bir kampanya konuşmasından örnek vermişler... ...Trump demiş ki... ...asla ve asla hileli bir sistemi düzeltmemiz mümkün değil... ...aynı insanlarla ve aynı şekilde devam edemeyiz... E, ...alttaki e, gelir gruplarının altındaki insanların daha eşitlikçi koşullara ulaşması için... ...bütün ekonomik sistemimizde de reform uygulamalıyız demiş... Peki ne Çok yapmış? Çok güzel söylemiş. Aynen öyle. Peki ne yapmış? Ee, Başkan Trump geldi. Anlatmaya gerek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok özel olarak iki tane örnek koymuşlar buraya zaten. Ee, Donald Trump'ın kabinesi e, Amerikan sisteminin şimdiye kadar gördüğü en fazla milyarderlerle dolu kabine. Ve e, reformları da yani hem sağlık sistemindeki hem de vergilendirmedeki reformları... ...en üstteki yüzde biri... ...kayılacak şekilde yapmış geldiğinden beri... ...bu Amerika Birleşik Devletleri öneği yok... ...bir tane de... ...reform derken, e, sağlık sisteminde yapılmış reformu geri götürdü... ...geri götürdü zaten. evet... Ee, Obama Care programını... ...tam tersine yürürlükten kaldırmak üzere adım attı... ...bir de özellikle göçmenlere yönelik... ...uyguladığı politikalarda... ...yoksulluğa karşı mücadele araçlarını... ...devreden çıkarttı... <gülüyor> e, aynen öyle e, bir örneğimiz daha var o da Nijerya'dan yani kürenin iki farklı yerinde ne oluyor diye e, orada da Başkan Buhari e, Birleşmiş Milletler toplantısında 2017 Eylül'ünde demiş ki e, akıllı olmalıyız ve odağımızı toplumların içindeki eşitliğe ve e, zenginlerle yoksullar arasındaki büyük uçurum kapatmaya yöneltmeliyiz. ...demiş ve bunun için de reform talep etmiş. Hemen arkasından da Nijerya'ya bakıyoruz. Ee, Nijerya'da son dönemde olan ekonomik büyümenin... E, ...büyük kısmı en üstte yer alan yüzde onluk tabakaya gitmiş. Ee, yoksulluk ve eşitsizlik artmış. On milyon e, çocuk hala okulda değil ve on kadından biri de doğumda ölüyor... Korkunç. Ne dediler ne yaptılar da burada sona e, gelelim. Geçtiğimiz hafta kampanyalardan bahsetmiştik. E, kampanyaların hepsinden konuşma imkanımız olmamıştı. İstersen hazır Oxfam'ın raporlarıyla başlamışken Oxfam'ın kampanyası üzerine biraz detaylı konuşarak kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Oxfam ilginç bir yola girmiş gözüküyor. E, söylediği şey... Yani yeteneği ödüllendirin, sermayeyi değil, parayı değil diye tanımladığı şey aslında emeğin karşılığını verin. Emek harcayanlara, işçilere, emekçilere destek verin. Onların ücretlerini iyileştirin. Böylece toplumun şeyden, alt kademelerinden ya da... İşte e, ülkelerde o sınıfın bulunduğu yere göre değişir işçi sınıfının işte bazı ülkelerde orta katmanlara yakın bir gelir düzeyinde yer alıyor ama bunu yapmaya başladığınızda toplumun aslında alt katmanlarına da e, sirayet edersiniz ve bunların da iyileşmesini sağlarsınız ekonomik e, durumlarının Hatta diyor. Hatta doğrudan yeteneği değil işi ödüllendirin çalışanı evet, evet, ödüllendirin çalışanı ödüllendirin work diyor evet. yani açık bir şekilde. E, bu ilginç bir şey tabii. Bir sivil toplum örgütünün e, bu hale gelmiş olması şeyini söylemin. Yani arkasında ne var'a dönüp bir bakmakta fayda var. E, şu an bunun üzerine spekülasyon e, yapmanın pek e, yeri değil. Be pek fazla bilgimiz yok ama e, özellikle fon kaynaklarının tabana yöne, e, tabandan gelen fonlarla değiştirilmiş olmasının... Oxfam'ın işte charity dükkanları... ...gibi başka gelir kaynakları sağlamış olmasının bunda bir payı vardır diye düşünüyorum. Bir bağımsızlık ortaya çıkartmış gibi gözüküyor çünkü. Şimdi Oxfam'ın daha önce yoksulluğa sonla ilgili The End kampanyasını hemzeminken işlemiştik. Şimdi göreceğimiz kampanya Follow the Money. Yani... Para izini takip et aslında tam da Hı. üstelik de baya bir e, kriminal çağrışımı olan da bir şey. Yani parayı takip et suç edebiyatının birincil koşullarından biri. Evet evet şeydir hatta sadece suç değil e, yani şey edebiyatın değil. Suçla ilgili günlük hayattaki e, yaklaşım da öyledir suçu takip eden kolluk kuvvetleri için. Yani bir banka soygunundan söz ediyorsan kimin e, daha fazla para harcamaya başladığına bakarsan oradan buna doğru geriye gidebilirsin manasına da gelen bir şeydir. Parayı takip et. Money. E, paranın izini sür o zaman suçun izini yakalarsın denilen bir şeydir. Doğrudan onun üzerine gitmiş. Doğrusu e, buradaki para akışının aslında bir suç e, akış gibi olduğuna dair de bir göndermesi var açıkçası. Evet, kampanya filminde e, arabasına benzin koyan sıradan bir Amerikalı ya da İngiliz. Amerikalı aslında aksana bakarsak Amerikalı görüyoruz. Bu arada konuştuğumuz kampanyaları Mira İstanbul Twitter adresinden de görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. E, i̇ç sesiyle şeyi soruyor e, benzin oldukça Ya bu ne kadar çok para, bu kadar çok parayı kim kazanıyor, kim bilir kimler buradan milyarder oluyor derken birdenbire biz pompanın içine giriyoruz ve dolar ...dolarlar akmaya başlıyor, dolarlar önce tabii aracı kurumlarda çok büyük bir kısmı e, yok oluyor... ...ondan sonra e, işte ulaşımda bir kısmı, ulaştırmada bir kısmı yok oluyor vesaire... ...yavaş yavaş... E, Petrolün alındığı ülkeye geldiğimizde öncelikle rüşvetlere epey bir kısım gidiyor ondan sonra yasal izinlere bir kısım gidiyor ve en sonunda hani böyle yüzlerce dolar görüntüsünden sadece tek bir dolar toprağın üstünde bir köyün içine çıkıyor ve orada bir damla su haline geliyor. Ee, özet olarak kampanyanın söylediği e, toprak zenginlikleri ülkelerin halklarına zenginlik olarak dönmüyor arada emilip yok oluyorlar. Burada aslında e, emilip yok olmasına neden olan suç şebekesinin de bir nevi e, altı çizilmiş oluyor. Yani rüşvet ağı, e, bürokratik e, mekanizmalar, aşırı vergilendirmeler e, ve e, aracılık üstlenen e, çeşitli işte ona ne denir. He, yasal ve yasal olmasa da bütün bu şeyi bir şebeke gibi e, tabii, tabii, öyle, örgütlediğini söylüyor. Şey yani. yani işte bir, bir takım öyle aracı insanlar var falan bu sürecin içinde. Ee, ...oldukça ilginç bir animasyon... ...güzel de bir animasyon... Ee, ...başlangıçta bir film olarak başlıyor... Ee, ...gerçek bir insan... ...gerçek bir benzinlik... ...gerçek bir araç falan görüyorsun... ...ve iç sesini duyuyorsun o kişinin... ...sonra bir animasyona dönüşüyor... ...o animasyonda... E, ...bir takım doğal... E, ...göstergeler de kullanılmış... İşte, ...bu e, şeyin dolaştığı... ...paranın dolaştığı hatların üzerinde var olan ülkeleri de iyi anlatıyor. Yani bir yerde bir timsah geçiyor, işte bir yerde bir kuş uçuyor falan. Biraz ayrıntılı olarak incelendiğinde aslında sadece soyut olarak mekanizmayı anlatmıyor. Somut olarak bu mekanizmanın nerelerinde ne tür aktörler var? Yani isim vermese bile bu aktörlerin hangi coğrafyalarda yerleştiğini de gösteriyor bize. E, bu arada küçük bir not daha verelim. E, 2015 yılında 193 ülkenin hükümeti e, küresel hedeflerden onuncusunun yani eşitsizlikleri giderme üzerine olan küresel hedefin sürdürülebilir kalkınma hedefinin altına imza attı. 2015 yılından bugüne üç yıl. Geçti, Neredeyse dört yıl olacak çok yakında. Ee, ancak hiçbir hükümet henüz bu konuda bir adım atmadı. Hatta Oxfam'ın raporunda söylendiği gibi işçi haklarının daha da geriye gittiği, e, sermayedarların daha fazla kayırıldığı bir dönemden geçtik bu üç yılda. E, tam bundan bahsederken bir yandan da... E, United Yani Birleşmiş Milletler Global Compact ve Oxfam'ın beraber çıkardığı bir ayak izi meselesinden e, bahsedelim. E, 2015 yılında 193 hükümet bu imzayı atarken. E, devam et ben başka bir şey söyleyeceğim buraya devam. gelmeden hemen. E, Oxfam'da Birleşmiş Milletlerle işbirliği yaparak tıpkı çevresel ayak izimizi e, ölçebildiğimiz gibi... ...şirketlerin küresel yoksulluğa olan... ...katkılarını e, ya da küresel ...yoksulluğu hızlandırıcı hareketlerini ...ölçebilecekleri ...bir e, rehber yayınladı şimdi Açık Radyo dinleyicileri e, ...karbon ayak izi kavramına hiç yabancı ...değiller, karbon ayak izi ...bir e, bireyin ...kuruluşun, e, organizasyonun ...ya da bir işte yaşam formunun ...modern e, yaşam formunun e, ...doğaya e, bıraktığı ...izleri takip ediyor, bunları bir ...şeye bağlıyor ölçülebilir bir sisteme bağlıyor ve ölçüyor bunu yani şu işi yaparken şu bilgisayarı kullanırken şu kadar zaman içinde nasıl bir karbon fazlası yaratıyorsunuz bunu görebiliyorsunuz hatta buradan oluşturulmuş bir sürü böyle ilginç nasıl denir palyatif ve ilginç yöntem var yani karbon ayak izi fazla olmayan nüfusuna göre oranı düşük olan ülkeler bunu başka ülkelere satıyorlar falan. Başka fazla olan ülkeler buradan satın alarak karbon ayak izini dengeliyorlar gibi acayip acayip işler oluyor. Tabii bu en azından bir zemin olduğunu, bu konuda bir uzlaşma olduğunu, karbon ayak izinin dengelenmesi, düzeltilmesi gerektiği konusunda bir uzlaşma olduğunu da gösteriyor. Bu açıdan şey yok ama bu sefer şunu yapmışlar. Yoksulluk ayak izi demişler. Biraz da bu karbon ayak izinde ortaya çıkan kavramı kullanarak bunu yapmışlar ama yeni bir takım parametreler belirlemişler. Bu parametrelerle ölçüyorlar yoksulluk ayak izini. Yani herhangi birinizin aşırı tüketiminin dünyadaki yoksulluğa nasıl katkıda bulunduğunu ölçebilirsiniz. Birey olarak da ölçebilirsiniz. Şirketler olarak da ölçebilirsiniz. Bu daha çok şirketler için evet, e, sürdürüle bireyler. sürdürülebilirlik kavramını kendisi için ee, önemli bir değişken olarak gören bununla itibar yönetimi yapan ya da bunu e, etik olarak problem gören şirketlere bir de yoksulluk Endeksi yanlışlamış onu ayak izi endeksi. E, bu endeksi ölçmenin altı aşaması var. Öncelikle bir sivil toplum kuruluşuyla resmi olarak işbirliğine gitmesini istiyor e, rehber. Ondan sonra da tabii ki bir denetim mekanizması e, kurulması ve paydaşların e, bu mekanizmaya dahil edilmesini istiyor. Ardından e, ayak izinin seviyesini ölçmesini istiyor. Yani belli aşamalarda daha katı tedbirler gelen bir ölçme değerlendirme sistemi var. E, önceliklerini belirledi. ...dikten sonra araştırmayı yapmasını... ...ve bulunanların da yayınlanmasını... ...ve bu yayınlanan değerlere göre de... ...yeni hedefler belirlenmesine... ...şart koşuyor... Ee, ...henüz yapan bir şirket bilmiyoruz... Ee, ...ancak bunun yapılmasındaki... E, ...fayda tabii ki... ...inkar edilemez... ...böyle bir bilgi var... Kenara 2015 2015'te e, raporun yayınlanması... E, ...çok yani bu rehber... ...aslında çok da konuşulmadı bugüne kadar... Biz, ...bizim de radarımızdan kaçmış... Aslında yani buradan sadece buradan yola çıkarak bile şunu söyleyebiliriz biraz görmezden geliniyor. Yani herhangi bir yerde haberleşmemiş gibi neredeyse çok kısıtlı alanlarda bulunabiliyor. Biz yoksulluk halleri meselesine dünyadan yoksulluk halleri meselesine eğildiğimizde araştırma yaparken masa başı çalışması sırasında buna rastladık. ...daha fazla konuşulması dileğiyle... ...çünkü bu gündemin böyle ortaya çıkmış olması da... ...hiç yoktan iyidir... ...bir başlangıç seviyesi olarak... ...ama oldukça kapsamlı bir rapor olduğunu... ...tekrar söylemek lazım. Burada ilerlerken... ...bu arada farklı ülkelerdeki... ...Oksuamlar farklı kampanyalar da yapıyorlar... ...biraz önceki gerçekten işin temeline dokunan bir kampanyaydı... ...ama mesela Birleşik Krallık'tan bir kampanya da... ...tam tersi bir yöne doğru ilerliyor... ...Afrika'yı... Muhteşem manzaralarıyla meşhur et. E, kampanyanın başlığı. Yani açlıkla bilinmesin, manzaralarıyla bilinsin. Açlıkla bilinmesin, şu güzel turistik yerleriyle bilinsin diye devam ediyor. E, bu kampanya zamanda epey de tepki toplamış bir kampanya. Çünkü ilk başta çok çekici gelse de niye açlıkla biliyoruz? Burası çok da güzel bir yer vesaire. Bir kere insanları, halkları ve e, bir yandan da bütün bu e, gelir adaletsizliğini gözden kaçırdığını söyleyen e, sanki oradaki açlıkta doğal bir şeymiş gibi. Ama o giderelim başka doğal şeylerle ünlü olsun diyen bir kampanya olduğu söylenmişti. Ee, çok da memnuniyet vermemişti bu kampanya. E aslında teknik yöntem olarak oldukça işleyebilecek bir teknik yöntem gibi gözüküyor. Yani arkasında yatan konseptte bir etki sorunu yok sanki. E çünkü söylediği şey çok basitçe hani biz size Mısır dediğimiz zaman piramitleri hatırlıyorsunuz ama Afrika dediğimiz zaman e, hatırladığınız 3-5 şey var Bunlardan biri aslan bir tanesi işte şey çöller bir tanesi de Yoksulluk aç çocuk fotoğrafları Oysa işte orada da e, Böyle e, ilginç Mega yapılar var ilginç la, Landscape'ler yani şeyler manzaralar Güzel görüntüler var e, Aklınıza gelen e, Bütün bu şeyler e, Yerini bunlarla Değiştirmeli diyor ya Bu bir strateji olabilir her zaman yapılan Hatalardan bir tanesi bu bir stratejiyi siz yaratıcı çalışma gibi böyle insanların üstüne... E, ...hadi cümleyi biraz şey kurayım... ...salarsanız... E, ...o zaman zaten o stratejinin içinde barındırılan inceliksiz şeylerin hepsi... E, ...bir kritik e, eşikte şey yapılacaktır. E, e, yargılanacaktır. Yani e, üzerinde tartışılacaktır ve içinde barındırdığı bütün her şey... ...negatif ve pozitif yönleriyle kamuoyunun gündemine gelecektir. Burada olan da o... Ee, ...sanki bu ikisi eşit şeylermiş gibi karşılaştırmış oluyorsunuz böyle yaparak. İnsanlarda bir arzu, oradaki aç, açlığı giderme arzusu yerine landscape görme arzusu e, gelmiş gibi hissettiriyorsunuz. Bence burada iletişimdeki hata stratejinin yaratıcı dokunuş görmeksizin e, kendisi yaratıcı bir şeymiş gibi sahaya sürülmüş olmasında. Yoksa ortaya çıkan e, fikir kendi başına kötü bir fikir değil. Bir kısa müzik arası verelim. Ee, Aloe Black'ten az önce ilk notalarını duyduğumuz I Need a Dollar'ı dinleyeceğiz. Tam da gündeme uygun bir dolara ihtiyacım var diyor. <gülüyor> Dinleyelim. <gülüyor>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 say that it's the root of all evil, brings wars and all the of upheaval, These families in the street with nothing to eat, little baby boys and girls, no shoes on their feet, all the men who leave all dying in a war zone, and the women do. Diyarkam devam ediyor. Ee, yoksul, dünyadan yoksulluk halleri konuşuyoruz. Ee, i̇ki kampanya üzerinde konuştuk. İki tane daha kampanya var. İkisi de çok ilginç. Bunlardan bir tanesi 4 yaşında bir Afrikalı çocuğun e, yap, hayatta yapmak istediklerini kendisine soruyorlar. Ve bu yapmak istediklerini yaptırmak üzere onu gezdiriyorlar. Sonra neler oluyor? Kampanyanın temelinde şu bilgi yer alıyor. Afrika'da çocukların çoğunluğu beş yaşına gelmeden önce temiz suya erişimleri olmadığı için ölüyorlar. O yüzden de dört yaşındaki bir çocuğu alıp bu gezide de yapmak istediği her hayalini kurduğu şeyi yaptırıyorlar. İşte götürüyorlar ünlü bir stadyumda maç seyrettiriyorlar. Orada oyun oynatıyorlar vesaire gibi. Ee, onu tırnak içinde biraz da böyle gelişmiş dünyada hayalini yaşatıp ondan sonra getirip köyüne bırakıyorlar ee, ve diyor ki kampanya çocuklar 5 yaşından daha uzun yaşasınlar bize bağış yap temiz su kaynaklarına erişimlerini arttıralım ee, evet çok aslında ilk bakışta çok vurucu hemen fikri anlıyorsunuz ancak bu bir kere çocuğu alıp gelişmiş dünyayı gösterme hali hep e, eleştirilen bu e, beyaz kurtarıcı e, kompleksine çok yakın bir hal ikincisi de o çocuğu köyünden alıyorsun götürüyorsun sonra tekrar köyüne bırakıyorsun ve aynı koşullarda hayatına devam ediyor şimdi aslında bu, bu gerçekte böyle mi oluyor onu bilmiyoruz yani o bir şey tahmin ama Water is Life şeyi yapan Sivil Toplum Örgütü'nün adı What is Life biraz meşakkatli bir tarafına girmiş hakikaten yani sanki, sanki ömrünün son yıllarını yaşayan bir insanın bütün istekleri yerine getirildiğine benzer bir şekilde bir çocuğun dört yaşında bir çocuğun bütün isteklerini yerine getirmiş. O isteklerin içinde de doğal olarak şey de var. Hani beyaz dünyada bir şeyler yapmak da var. Futbol oynamak işte bir küçük kızın yanağından öpmek falan gibi böyle istekleri var. E, naif istekler bunlar. E, çok trajik gerçekten. Hani e, beş yıl içinde ölecek ölmeden önce de biz son isteklerini yerine getirdik demeye getiriyor. ...kafa karıştırıcı bir şeyi var, duygu yaratma şekli var. Dolayısıyla böyle kampanyaların iki tür şeyi olur, tepkisi olur. Bir kısım insan bunu çok beğenir, bir kısım insan da bundan nefret eder. Bu kampanyanın bir, bir miktar insanın nefretine uğradığını, epey bir insanın nefretine uğradığını söyleyebiliriz. Bunun verileri var. Tersi de var. Ama açtığı tartışma yine deminki gibi yani stratejik olarak doğru bir yerde duruyor... Bunu göstermek lazım insanlara ama stratejiyi alıp doğrudan yaratıcı fikir gibi uyguladığınızda bu sefer e, bazı şeyleri harekete geçiriyorsunuz. Domino taşları gibi o harekete geçirdiğiniz şey sizin üstünüze yıkılabiliyor. Bu örnekte de böyle bir durum var. Evet özellikle de bu kampanyanın Rusty Radiator yani paslı radyatör ödüllerinde aday gösterildiğini de not düşelim. <gülüyor> bu türden kampanyaları ödüllendiren bir tür Raspberry's gibi bir sistem Rusty Radiator. Bizdeki altın bamya gibi. <gülüyor> bir başka tür. Pardon. Son kampanyamız e, enough food for everyone e, yani herkes için yeteri kadar yemek var yiyecek var kampanyası e, kampanyanın başlığı da G8 ülkeleri çocuklar tarafından temsil edilseydi. Şimdi G8'in liderlerini getirmişler oraya yerleştirmişler her birinin bir benzerini bulmuşlar yani bir Merkel var falan böyle onun benzeri orada ama hepsi çocuk bu çocuklar bir süre toplantı yapıyorlar toplantının bir yerinde öğle yemeği vakti geliyor. E, tamam yemekten sonra konuşalım diyorlar. Gelişmiş ülkelerin, temsilcilerinin önüne daha fazla yemek geliyor. Diğerlerinin önüne daha az yemek geliyor. Afrika'ya boş tabak geliyor hatta. Boş tabak hatta. geliyor Afrika'ya <gülüyor> ve durum e, böyle bir acayip bir hal alıyor. Çocuklar kendi aralarında konuşuyorlar ve ne yapıyorlar? Yemekleri paylaşıyorlar. <gülüyor> ve kampanya çok basit. E, herkes için yeterli yemek var diyerek bitiyor. Evet çünkü masada herkes için yeterli yemek var. Sadece adil paylaşılmıyor. Diğer kamda bugün de programın sonuna geldik. Çok hızlı geçti yine. E, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındaydık. Ben Damla Özlüer. Ben Rauf Kösemen. Dünya masasındaki bütün kaynakların ve yemeklerin adilce paylaşıldığı bir gün dileyerek. Hoşçakalın diyoruz. Yayın masamızda, canlı yayın masamızda Ferha Kabil vardı. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Diğer kam